904, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, oğlu İbrahim'e ve yakınlarının çocuklarına sevgi ve ilgi göstermeleri, evet, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber kadar çocuklara şefkat ve merhamet gösteren bir kimse görmedim, Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim, Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturan bir sütene'ye verilmişti, kadının kocası demirciydi, Hazreti Peygamber benimle birlikte o sütenenin evine gidiyor, oğlu İbrahim'i kucaklarına alıp öpüyor ve sonra da dönüyor. İbrahim vefat ettiğinde Hazreti Peygamber, İbrahim benim oğlumdur ve o henüz süt emdiği sırada vefat etmiştir, bu yüzden de onun için cennette iki süt anne vardır, bu iki süten onu süt emme süresi tamamlanana dek emzireceklerdir, buyurdular.